razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Verzi nimetlerin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Şımarıp yoldan çıkanlardan eylemesin. Nefsine hevasına uyanlardan eylemesin. Evet kardeşler, iman ve muhteviyatıyla alakalı sohbetlere kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. En son kalmış olduğumuz madde iman derslerinden sırat meselesiydi. Evet, biliyorsunuz sırat ahirete iman konusunun cüzlerinden, meselelerinden, içeriklerinden bir tanesidir. İman dediğimizde biliyorsunuz belki dört beş harfin bir araya gelmesi ama bu iman kelimesi, taşıdığı içerikler, ehemmiyet, Rabbim subhanahu ve teâlâ'nın verdiği değer, bunların hepsi nedir? Farklı farklı meselelerdir. Allah azze ve celle iman ehlini sever, küfür ehlini yapmaz? Sevmez. İman edenin, salih amel işleyenin, karşılığı olarak, mükafat olarak cenneti vaat eder. Ama iman etmeyen insanlara cennetini, mükafatını değil, ne yapar? Cehennemini, azabını vereceğini söyler. Aleyküm selamlar. İşte sırat da lugat da yol manasına gelen bir kelimedir. Şerhan ise cennete geçmesi için insanların önüne çekilen köprüdür. Allah Azze ve Celle sizden oraya girmeyecek kimse yoktur. Yani o sırata sürülmeyin, sırat köprüsünden geçmeyecek kimse ne yapmayacak, kalmayacaktır. Sırat öyle bir yerdir ki kıldan ince, kılıçtan keskindir. Sırat basit bir yer değildir kardeşler. Burada istediklerimiz hayır namına ne varsa sıratta fayda vereceği gibi şer namına ne işlemişsek sıratta bizim başımıza birçok bela musibetler gelecek. Gelen naslara baktığımızda işte yakın zamanda geçen bir kurban ayını düşün. Eğer Allah uğruna semiz, güzel bir hayvan kurban etmişseniz o kurban sizi ne yapacak? Sırattan şimşek gibi geçirecek. Veyahut hadis şeriflerde baktığımızda kimi sırattan şimşek gibi, kimi yürüyerek, kimi sürünerek, kimi yavaş, kimi hızlı geçecek. Bunların hepsi sizin dünyada işlediğiniz amellerin neticesidir. Bunun dışında sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize aynı sağdan dikeni gibi çölde olan hani böyle giderken paçaya şuna buna takılıp da acı eza veren, takıldığında insan düşen hani ne sarmaşık gibi ama böyle pıtraklı pıtraklı veya yaşadığımız yerde neye benzetebiliriz? Hani börtlen gibi veya değişik böyle e, dikenli ayağanmayan takıldığında muhakkak düşüren, yapıştıran. İşte böyle diyor. Sağdan dikeni gibi o şeyler olacak ve onlar diyor insanı ki sıratın altı nedir? Cehennemdir. Oraya çekecektir. İşte kulak diyemiz. Haram yemişsen, zina etmişsen, içki içmişsen yani Allah'ın yasaklarını çiğnemişsen ne yapacaksın? Cennete kim giriyordu? Tertemiz olan. İşte orada temizlendikten sonra ki orada temizleyen nedir? Ateştir. Tertemiz kılındıktan sonra ancak o sırattan ne var? Geçiş var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde uzun bir rivayette şefaattan alakalı gelen rivayette sonra cehennemin üzerine köprü kurulur şefaatta helal sayılır, vacip olur ve Ya Rabbi Selametli, selametli olsun der diyor. Yani oradan geçen sürekli Allah'tan ne yapar? Yardım dileyerek geçer diyor. Sıratın şekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Kırık, dökük, alttan öfkeyle ayakların kaydığı, demirden çatallar ve dikenlerle yayılmış Necit bölgesinde Sağdan dikeni diye isimlendiren dikenli çatallara bulunan bir köprüdür demiştir. Evet. Yine ve vesselam bir sözünde köprüde sağdan dikenlerine benzer demirden çatallar bulunmaktadır. Bunların büyüklüğünü ise sadece Allah bilir. İnsanlar da sadece amellerine göre o köprüden geçer ya da aşağı çekilir diyor. Yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayette ve Vesselam bana sıratın kıldan ince kılıçtan keskin olduğu ulaşmıştır diye buyurmuştur. Evet. Allah köprüden hayırla göz açıp kapayıncaya kadar geçenlerden eylesin. Yani oradan geçiş de düşüş de senin elinde. Eğer Allah'a itaat eder, nefsinin doğrulusunda değil de dininin doğrultusunda gidersen, yaşadığın gibi inanmaya değil de inandığın gibi yaşarsan bir sıkıntı yok. Ama inanç farklı, yaşantı farklı olursa, yaşadığın gibi inanmaya başlarsan, o zaman orada gerçeklerle karşı karşıya kalma, insanı o düştüğü azaptan ne yapmazmış, kurtarmazsın. Sırat Köprüsü'nden sadece müminler ameline göre geçecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler bir göz açıp kapayıncaya kadar karşıya geçer. Şimşek, rüzgar, kuş, çok hızlı koşan atlar ve bineklerin geçmeleri gibi. Sonra da Müslüman necat bulmuş olur, bazıları parça parça olur, zilletli bir şekilde atılmış olarak cehenneme girer buyurmuştur. İmam buhari ve Müslüm nakletmektedir. Yine Müslüm'deki bir ifadede, bizler onları karşıya geçiririz. Nebileri de sıratın karşısında ayaktadır ve şöyle derler, ey Rabbim geçir, ey Rabbim bunu karşıya geçir. Sonra da kulların amelleri acze düşer, ta ki bir adam sadece sürüklenerek sürüne sürüne sıratın başına gelir. Nihayet en sonları da karşıya, yerde sürüne, sürüne, kömürleşmiş bir vaziyette karşıya geçer. Diyor. Sırattan ilk geçecek olan nebilerdir. Nebilerin başı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Ümmetlerden ise aleyhissalatü vesselamın ümmeti, nitekim bunun hakkında da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İlk olarak o köprüyü geçecek olan ben ve ümmetim olacağız. O gün de sadece resuller konuşabilecek, duaları ise ya Rabbi selametli olsun. Ya Rabbi selametli olsun. Ya Rabbi selametli olsun. Evet. Bunların hepsi Buhari ve Müslim'de gelen ifadelerdir. Rabbim hepimize hayır versin. Sıratı duyup bütün bu konuda gelen ayet ve hadisleri okuyup da ciğeri cız etmeyen, içi ürpermeyen bir Müslüman olur mu? Mümkün değil. Hangimiz günahtan beriyiz? Hangimiz nefsinin hoşuna giden bir şeyi yapıp da Allah'a isyan eder duruma düşmeyenlerdeniz? Gizli, açık, toplum içinde veya muhakkak Adem Ademoğlunun günahtan mi? payı nedir? oluyor? Allah bizleri affetsin. Sıratı gözün önüne getiren ve oradan geçişin bir akıbetinin olduğunu hesaplayanlardan eylesin. Rabbim salih amelleri çok çok olan samimi kullardan eylesin. Evet kardeşler bu konuda sözüne kadar da uzatsak sırat bu. Korkutsan da bu, sevindirsen de bu. Salih ameli çoğaltın, tasasını çekmeyin. Salih ameliniz yok, günahlarınız fazlaysa, yani sol taraftaki melek fazla çalışıyor, sağdaki ise yapacak, yazacak bir şey bulamıyorsa, işiniz zor. Rabbim bizlere hayır versin. Evet, cennet ve cehennem. Cennet, Lugat'a baktığımızda çokça ağaçlık bulunan Bahçe manasına geliyor. Şeran ise muttakiler için Allah Azze ve Celle'nin ahirette onlara mükafat olarak hayır olarak hazırladığı yer manasındadır. Cehennem ise lügatta bilinen bir şeydir. Şeran ise Allah Azze ve Celle'nin kafirler için ahirette hazırladığı ateş yurdudur. İkisi de Cennet ve cehennem şu anda var olan Allah'ın yarattığı şeylerdendir. Yani bir yerde mahlumdur. Cennet ve cehennem yaratılmıştır ve faaldir. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Rabbimiz subhanahu ve teala cennet hakkında o muttakiler için hazırlanmıştır. Yine bir ayette her kim Allah'a ve Resuluna isyan ederse Şüphesiz ki içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala muhakkak ki günahkarlar cehennem azabında ebedi kalıcıdır. Azapları da hafiflemeyecektir. Onlar azap için kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Evet, Cennet ve cehennemin yeri mekanına bakacak olursak cennet yücelerin yücesinde bulunmaktadır. Ayeti kerimede Allah Azze ve Celle asla şüphesiz ki kurtulmuşların kitabı yüceler yücesindedir buyurmuştur. Gelen hadis-i şerifte ve vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek kulumun kitabını en yücelerde yazın onu yeryüzüne iade edin buyurmuştur. Cehennem ise aşağıların aşağısıdır ve ayeti kerimede de geldiği gibi Veyahut aleyhissalatü vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek kulumun kitabını aşağıların aşağısına yerin dibine yazın buyurmuştur. Veyahut ölümle alakalı dersleri seri derslerini hatırlayacak olursanız orada hassasiyetle durduğumuz uzun bir rivayet vardı. Kulun ruhunu eğer müminlerdense ölüm meleği ne yapıyordu en güzel şeklinde geliyor yanındaki yardımcılarla en güzel kokan keselere ruhunu ne yapıyor? Kabz ediyor, koyuyor ve nereye çıkıyordu? Yüceler yücesine. Birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema. En üst semaya kadar ruh ne yapıyordu? Çıkıyordu. Yani cennet yüceler yücesinde eğer kulun ruhu pisse, facirse, kafirse ne oluyordu? Ölüm meleği en böyle e, korkunç şeklinde geliyor. Leş gibi kokan torbaların içine doğru kavz ediliyor. Gök kapısına doğru yükseldildiğinde melek ne diyor oradaki görevli? O pis koku da nereden geliyor? Falan facir yok olsun gitsin deyip yedi kat yerin altına ne yapılıyordu? Sitchin denilen dereye götürülüyor. İşte senin yerin burası deniyor ve daha sonra tekrar bedene iade ediliyor, falan falan devam ediyor. Yani cennet ve cehennemin keyfiyeti ve yüceliği, cehennemin aşağılardan aşağıda olduğu bu gelen naslarla nedir? Sabittir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Cennet ve cehennem ehli itikada baktığımızda, itikadımıza cennet ehli takva sahibi müminler için çünkü bunlar Allah'ın velileridir. Allah azze ve celle cennet hakkında cennet ancak muttakiler için hazırlanmıştır buyurmuştur. Rabbim bizleri oraya girenlerden eylesin. Bir ayet-i kerimede de Allah'a ve Resul'üne iman edenler için hazırlanmıştır buyurmuştur. Cehennemse cehennem ehli ise ancak kafir ve kötü insanlar için, kötü ruhlu insanlar için kurulmuştur. Allah Azze ve Celle cehennem hakkında cehennem kafirler için hazırlanmıştır buyuruyor. Başka bir ayette kötülük yapan kişilere gelince cehennem onlar içindir diyor. Veyahut şöyle bir kısa gezinti yapalım. Cennet ve cehennemle alakalı ağaçların altından ırmaklar akan cennete koşun. Naim cenneti, birçok cennet bahsediliyor ve İçindeki nimetler gözün, gönlün idrak edemedi. Hatta gelen hadislere bakıyorsunuz bir süvari yüz sene en hızlı atıyla gitse bir ağacın kölgesinden çıkamayacak. O ağacın gövdesi de ağacın yaprakları da neyden olacak? Som altında. Bugün insanlar neyin peşinden koşuyor? 3 gram altın için neredeyse kendini satıyor. Dünyalık az bir paha için insan dinini satıyor. Dininden taviz veriyor. İnsanlara yapmadığı şey yok. Yani bir maymun olup ben maymunum deyip bağırmadığı kalıyor. Halbuki al sana altın. Ağaçlık, yeşillik, güzel yer misiniz? Al sana diyor cennet. Kadın al sana diyor tertemiz. Gözün, gönlün idrak edemediği kadar... Güzel huriler diyor. Sonra nimetler mi? O kadar çok nimetten bahsediliyor ki bir tanesini yemek için çaba gayret ne yapmıyorsun? Sarf etmiyorsun. Hastalanma yok. Uykusuzluk yok. Bir eza, bir cefa yok. E böyle bir cennete karşılık insanoğlu dünyadaki az bir rahatı için hem nefsini hem de dinini satar e buna ahmak denmez de ne denir kardeşler. Cehenneme bakıyorsunuz, öyle derekelerden bahsediliyor ki, gelen naslara bakıyorsunuz, hele diyor bir tanesi, bir dağa doğru çıkması emredilir. Alttan diyor vuran ateş, ki biraz daha baştan alalım, geriye saralım, onun diyor, boynuyla omuzu arası, Buradan ta falan çör kadar büyütülür diyor. Yani gövde kocaman yapılır. Ve diyor altı ateşten yanan bir dağa doğru, tepeye doğru çık diye diyor. Ona emredilir. O çıkmaya başladıkça vuran alevle eti erimeye, dökülmeye başlar diyor. Çığlık çığılıyor, acı içinde diyor. Tepeye kal geldiğinde diyor, yine diyor ateşin içine düşer. Sonra tekrar ona et giydirilir ve böyle devam eder. Oruç tutmayanın bile bile kasten mazeretsiz gelen nasıl hatırlıyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam bir melek diyor, bir adamın başında dikilir, elinde diyor bir şey ağzına şuradan sokar, kulağına kadar yırtar ağzı kan revan içinde, sonra öbür tarafa geçer, devamlı bunu yapar diyor. Bu nedir? Bir şeyin itaatsızlığı. Veyahut yine Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, Dünyadayken zina eden erkek ve kadının oradaki halini anlatırken uzun kuyu gibi bir tünelin içinde çırılçıplak çıplak altlarından onlara ateşin vurduğu çığlık çığlığa kaldıklarında ne olur su su demdiğinde onlara irin pislik kaynar bir şekilde içirilir. O da vücuttaki bütün azalarını ne yapar patlatır bunların azabı da. Böyle devam eder. Aleyhissalatü vesselam ceza cezanın nevindendir buyurmuştur. Yani birçok naslara baktığımızda vay o namaz kılanların haline vay şöyle vay böyle demek ki itaat eden karşılığında cenneti isyan eden de isyan ettiğinin karşılığını muhakkak ne yapacak? Bulacak. Allah hepimize mağfiret etsin. Nefsine Hevasına uyup da ahireti yalanlayanlardan eylemesin. Bu şuna dinde naslar gelmiyor kardeşler. Arkadaşınıza dikkat edin, yoldaşınıza dikkat edin, beraber olduğunuz insanlara dikkat edin. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Eğer salih birisiyle arkadaşsan, ne kadar salih vakit vakitle fazla geçirirsen, seni cennet o kadar fazla yaklaştırır. Ne kadar facir, dedikodu, her türlü pisliği, küfrü, yalanı yani her türlü melaneti işleyen insanlarla düşüp kalkarsanız bir salih insanlarla bir araya gelemezsiniz. Çünkü onlar size haktan başka bir şey tavsiye etmeyecek. Canınız sıkılır orada. Ama unutmayın ki dünyada az bir şey geçirdiğiniz o insanlarla birlikte ateşe girdiğinizde o insan tanımayacak. Burada müminler dost olduğu gibi, ahirette de nedir? Dosttur. Ya Rabbi bu benim arkadaşım, bu benim tevhid kardeşim diyerek ateşteki insana şefaat için ne yapacak? Rabbına yalvaracak. Ama eğer dünyada dost, orada düşman olanlarsa, bunun yüzünden ben ateşe girdim. Ben oraya bu götürdüm. Bana şunu söyledi, bunu söyledi ot o yaptırdı, şöyle oldu, böyle oldu, birbirlerini suçlayarak ne yapacaklar? Birbirlerinin ateşinin çoğalmasına sebep olacaklar. Ama müminler burada da kendi nefsi için istediğini kardeşi için ister, orada da kendi nefsi için cennetse kardeşi için de cenneti ne yapar ister. Keşke anlayabilseydi. Keşke salihlerin kadri kıymeti bilinebilsin. Buhari'de gelen iki de bir size attığım bir rivayet var. Hiç okuyor musunuz? Ali Senat veslen der ki şu adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Adam fakir. Hiçbir bir şey yok. Söz söylese takmayız. Kız istese vermeyiz. Şahitlik yapsa kabul etmeyiz. Adam sadece fakir ha. Çakır Başka bir şey yok. Zengin biri geliyor. Bu adam hakkında ne dersiniz? Kız istese veririz. Şahitlik yapsa kabul ederiz. Söz söylese dinleriz. Vallahi diyor öbürü ondan daha hayırlıdır. Diyor. Keşke anlayabilsek. Bizim yaşamış olduğumuz toplumda din anlatıldığı zaman hemen sorarlar. Hangi okulu bitirdin? Arapçan var mı? Nereyi bitirdin? Kıraatı biliyor musun? Usul, kayde, medrese. Hadi hepsini öğrendin. Bakın Türkiye'nin başına, dünyanın başına bela olan adamın bilmediği şey yok. Usul, kayde. Ne oldu? Ama bugün doğru yanlış. Dünyanın merkezi sayılan bir yerde İnsanların devamlı hacca da gittiği bir yerde bir kafir için hem de Kabe'nin bir imamı dua edebiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Hem de bir kadı bu adam. Buna basit mesele değil kardeşler. Allah ihlas versin, samimiyet versin. Seçme olduğunda cenneti seçenlerden eylesin. Gelen o iman hadisleri basit hadisler değil. Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sevme, öyle kolay bir şey olsaydı, karşılığı da o kadar yüksek olmazdı. Bidatlara karşı gelme, sünnete ittiba etme basit bir olay olsaydı, ve vesselam ashabına sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir var, demezdi. Demek ki bunun bir bedeli var. Amelin bir bedeli var. İmanın bir lezzeti var. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etmenin bir bedeli var. Atla ana atla diyor. Kim diyor bunu? Emzikteki çocuk emmeyi bırakıyor. Atlamaktan imtina eden kime söylüyor? Annesine söylüyor. Peki bundaki alacağımız ders ne? Bu bize söyleniyor kardeşlerim. Onların işi yaşantı bitti. Bu naslar bize niye geldi? Önce bunun üzerinde ne yapacağız? Oturup bir düşüneceğiz. Ey nefsim nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ömrün nerede geçiyor? Şu senin huyun, karakterin, yaşantın, gidişatın, lakaytlığın, ihlatsızlığın, sammiyetsizliğin buyruk yaşantın, tuvaletle mutfağa böyle... Boru hattı gibi döşenmiş halin seni cennete götürüyor mu? Yani insan bunları ne yapmalı? Bir düşünmeli. İşte sırattan geçebilir miyim? Ya sürmerek bile olsa acaba geçebilir miyim? İnsan bunların hesabını <gülüyor> yapmalı. Yani oturup da Allah'a hamdolsun ben bu sene kurban kestim. Öyle semizdi. Bu değil. Elhamdülillah hacca da gittim. Ya biri gidememiş bak yerine gittim. Bunlar önemli değil. Önemli olan senin haccının mebrul olması. Önemli olan senin kurbanının Allah indinde kabul görmesi. O zaman sen onun sırtından şimşek gibi geçebilirsin. Namaz kıldığında bu namaz sana Allah korkusunu yaşatıyor mu? Selamdan sonra Allah'ın yasaklarından uzaklaştırıyor mu? O namaz seni her türlü fuhşiyattan, kötülükten koruyor mu? Ha bak amelin güzel bir amel. Her amelin bir neticesi var. Bak sen iman eğilisin. Ama senin o namazın seni kötülükten alıkoymuyorsa hala lakayt yaşayabiliyorsan o zaman otur da amelini değil önce imanını gözden bir geçir. Çünkü önce iman sonra salih amel gelir. Bugün Müslümanların arasında her türlü fitne fucur varsa her türlü soytarlılıklar dönüyorsa bir ilmi otorite yoksa, doğru dürüst alim diye sarılacağımız bir insan eteği yoksa, bunun sebebi, iman ehlinin azlığındandır. Bugün Kabe imamı bir kafire dua edebiliyorsa, demek ki bu kıyametin alametlerindendir. Hadis-i şerifte, öyle zaman gelecek ki diyor, alimler deccalın deccal olduğunu bildiği halde gidip tabi olacaklar. Diyor. Buyurun. Eğer dünyaya dünya sevgisine, dünyanın metalarına gönül vermişseniz, şu iki dudak arasından size her şeyi söyletirler. Her şeyi yaptırırlar. Ama gözünün gördüğü her şeye hasret kalacağını bilen bir imana sahipsen, sana hiçbir şey söyletemezler. Allah ne diyorsa, Resul ne diyorsa onu söylersin ve insanları ateşe atacak bir kelime kullanmazsın. İnsanların itikadını bozacak bir yolu ne yapmazsın? Göstermezsin. İşte imanın tesiri budur. Cennete, cehenneme iman budur kardeşler. Yani Allah yeryüzünde yaşarken isyan edici bir tavra gireceksin en alttan en üstte kadar. Çok güzel ettin diye cennetine bir de mükafat olarak vereceğim. E bunu hep de bunu diyordu. Değil mi? Ne diyor Allah? İki eli Kurusun. ne diyordu? Bana bu kadar mal mülk, hanım, çoluk çocuk verdiyse orada da verir. Ne diyor Allah? Alındır. İkeli de kurudu ve yok oldu diyor. Yok ediyor mu? O bahçe sahiplerine okuyun. Aynısını oradaki de kullanıyor. Bana bunu veren orada da verir. Suyunu çekeriz de aramakla bulamazsın çardağını başına geçiririz de onu düzeltecek ne yapamazsın? bulamazsın çektik diyor aramakla bulamadı çardağını başına geçirdik ama onu hiç kurtaran olmaz Karnım'ın misalini okuyup bu bana diyor ilmim karşılığında verildi diyor Deftebe içinde kavminin arasına çıkıyor mu? hala yerin dibine batıyor mal ona fayda verdi mi? Ayete bakın, gidin. Müslümanlardan bir grup, bazı insanlar ne diyor? Şuna verilen, bana verilmeli değil mi? Allah'ın verdiği nimetlerin en üstünü İslam değil mi diyor. Bir hatırlatma var. Yani dünyada hiçbir şeye meyletmeyin. nasılsa bir şey seni gelip bulacak. Helalı, haramı bilin. Yaşantınızı, ömrünüzü israf etmeyin. İmanın lezzetini alacak amellerde bulunun. İmanızı köreltecek amellerde bulunursanız cennet hayal olur kardeşler. Ancak kokunun adına cennet diye koklarsınız ya da hanımınızın adı cennet olur öyle koklarsınız. O kadar. Ama orada kokusunu dahi bulamazsınız. Haberiniz olsun. Evet. Ölümün kesilmesini biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Ölüm. Tabii buna müminlerden başkası inanmaz. Ölüm, hayatın son bulması orada bir hayatın başlangıcıdır. Allah Azze ve Celle'nin birçok ayet-i kerimede söylediği gibi her nefis ölümü tadacaktır. Hani böyle camilerin musallataş oluyor ya, ne koyuyorlar ya? Seni, beni. E beni, dedeni koydular. Sonra da seni koyacaklar. Girecek oraya. Onun hemen yanına bu ayeti yapıştırırlar. Her nefis ölümü tadacaktır. Oraya giden bunu okur mu? Herhalde okur. Ama okuyan insanlara şöyle bir kulak verin. Falan takım ne yapmış? Kim kazanır? Oyu kime verdin? Belediyenin gidişatı nasıl? Neye konuşuyorlar? İnsanlar neye konuşuyor? Ya bu adamın bak öldü. Nereye gidiyor bu adam? Cenaze namazını kılmaya toplandık. Cennete mi? Cehenneme mi? Bunun ameli nasıldı? Önümüzde bir ders var diye. Ders alan varmış gördünüz mü? Ben görmedim. Mezarlığa gidiyorsunuz. Aa, bizim evden, bizim bahçeden daha güzel. Yollar çok güzel yapılmış. Her taraf ağaçlık, Köşe başlarında çeşmeler, mezarlığın üstlerinde yazılar, güzel güzel şeyler. Hiç ölümü hatırlayan var mı? Bir de yüksek yüksek direkler çıkmış, onu da söyleyelim. 24 saat okumadığı Kur'an'ı, hani ölüye Kur'an'ı okuyorlar ya, orada 24 saatte hatim iniyorlar. Kime? Kime? Kimse zaten, dirisi duymuyor ki. <gülüyor> Ölüsü duysun. Evet. Her nefis ölümü muhakkak ne yapacak? Tatacak. Bir de ölümün şekline bakalım. Diğer derslerde işledik de nasıldı ruh çıkarken hani diyor böyle yün çubuğunu diyor şöyle diyor yaş yün çubuğunu vurursun da çektiğinde pamuklar diyor hallaç pamuğu gibi savrulur ya diyor. İşte ruh bedenden çıkarken böyle bir parçalanma yaşayacak diyor. Bir nas böyle. Başka bir yerde gelen rivayette o bir dikenden bahsediliyor. Çölde yetişen. Her tarafları pıtırak. Onu diyor şuradan aşağı doğru sokun. Şöyle bir çevirin. Bütün damarları tutsun. Sonra diyor bütün gücünüzden çekin. Bir tane koparmadık damar bırakır mı? İşte ruhun bedenden çıkışı böyle diyor. Bir ölümden daha bahsediliyor. Böyle bir sinek konut da böyle bir hafif Gidiyor işte. Müminin ölümü de bu kadardır. Yani bir azıcık bir yani bir alnının terlemesi veya azıcık bir sızı gibi. Ölüm basit bir şey değil kardeşler. Allah hepimize hayırlı ölüm nasip etsin. Bu ölüm manevi bir olay. gözlen görülen bir hissi duyum değildir. Lakin Allah Azze ve Celle bu ölümü ne yapıyor? O dünyadaki ömrünü tamamlayana hissettiriyor ve diğer derslerde tefaratıyla uzun uzun üzerinde durduğumuz gibi ruh bedenden çıkıp sonra tekrar iade edilip kabre konuyor sonra münker ve nekir geliyor falan falan falan devam ediyor daha önce bunlar üzerinde hassasiyetten durduğumuz için Hatta kardeşimizdeki bilmediğimiz için o derslere muracat edin ama ölüm bir alaca koç şeklinde en son cennetten cehennemin arasına ne yapılacak? Getirilecek ve ey ahali cennet halkı, ey cehennem halkı, bunu tanıyor musunuz diyecektir. Oradakilerin hepsi, evet. İşte bu, ölümdür denecek ve o koç kesilecek, artık ölüm yok, artık ölüm yok. Yani artık cennettekiler ebedi cennette Cehennemdekler acaba bir şefaat mı var ki diye kafalarını uzatacaklar ki artık hiçbir şey ne yapmayacak, kalmayacağını anlayacaklar. Allah Azze ve Celle o gün mahcup duruma düşenlerden eğlenmesin. O gün cennette olup olayı görenlerden eğlesin. Rabbim hepimize hayır versin. Bunlar Bukhari'de, Müslüm'de gelen, mutezilenin, Müslümanım deyip de nasları inkar eden, o tayfilerin inkar ettiği meselelerden de bir tanesidir. Ama yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul bunları bize ne yapmıştır? Söylemiştir. Allah onlardan razı olsun. O sahabeye nefsinin de üstünde tutan o sahabe de bunu bize ne yapmıştır? Nakletmiştir. Biz de işittik, iman ettik. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan Batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amel defteri sağından ve önünden verilenlerden hesabı kolay olanlardan eylesin. Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat ettiği o kullardan eylesin. Sırattan şimşek gibi geçen cennette, Rabbım'ın cemalini görenlerden eylesin. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alem.